Merhaba, programa güzel bir haberle başlıyoruz. Çıralı sahilindeki köylüler emeklerinin ve mücadelelerinin sonucunu aldılar, başarılı oldular. Antalya'da dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen ve birinci derece doğal sit alanı içerisinde yer alan Çıralı sahilindeki 18 dönümlük alanın kiralanması işlemi mahkeme tarafından iptal edildi. Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Köyü'nde bulunan ve deniz kaplumbağaları kareta karetaların üreme alanı olan Beydağları Sahili Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 1. derecede doğal sit alanı Çıralı sahilindeki 18 dönümlük alanın orman içi dinlenme yeri haline getirilmesi için kiralanmasına karar verilmişti. Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun orman içi dinlenme yeri olarak kiralanmasında sakınca yoktur yönündeki kararının ardından 2011 yılı Temmuz ayında Orman Genel Müdürlüğü'nce yıllık 5 bin lira bedelle Orman Spor'a kiralanan alan, aynı gün imzalanan sponsorluk sözleşmesi ile Orman Spor tarafından yıllık 55 bin liraya bir turizmciye günübirlik alan olarak işletilmek üzere kiraya verildi. Bölge halkı ve çevreciler çalı sahilini kurtarmak için çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştı, konuyu yargıya taşıdı. Antalya Bölge İdare Mahkemesi 15 Haziran 2012 tarihli kararında, alanın orman içi dinlenme yeri olarak kiralanmasına ilişkin mevzuata uyarlılık bulunmadığına hükmederek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu süreçte açılan iki ayrı dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Antalya 2. İdare Mahkemesi projenin iptaline karar verdi. Antalya 1. İdare Mahkemesi ise alanın orman içi dinlenme yeri olarak tesciliyle kiraya verilebileceğine ilişkin kararı iptal etti. Çıralı'ya ilişkin dava sürecini hem köylüler hem de Antalya Barosu adına yürüten Avukat Tuncay Koç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği kararlara ilişkin iki ayrı dava açıklarını söyledi. Dava süreci sonunda Çıralı köylülerinin amaçlarına ulaştığını vurgulayan Koç, Orman Bölge Müdürlüğü'nün alanın vasfını değiştirip orman alanından mesire yerine çevirmesi ve orman spora kiraya vermesi işlemi mahkeme tarafından iptal edildi. Bu köylülerin bir kazanımıdır dedi. Halliburton'ın Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı olayında delil kararttığı kesinleşti. T24'ün haberine göre Amerikan şirketi Halliburton, 3 yıl önce Meksika Körfezi'nde yaşanan petrol sızıntısı faciası ile ilgili kanıtları yok ettiği suçlamasını kabul etti. Mahkemenin de onay vermesi gereken ceza anlaşması, Halliburton'ın ilgili suçun gerektirdiği en büyük para cezasına Çarptırılması anlamına geliyor. Meksika körfezinde petrol devi BP'ye ait Maconda kuyusunda meydana gelen petrol sızıntısı Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kötü sızıntı faciasıydı. British Petroleum yani BP Houston merkezi üstlenici firma Halliburton'un kanıtları yok etmekle suçlamış. Ve tüm zararı karşılamasını talep etmişti. Halliburton'dan yapılan açıklamada Halliburton'un bir yan kuruluşu Maconda Kuyusu olayından sonra kayıtların silinmesi suçlamasını kabul etmeye ve 200 bin dolarlık maksimum para cezasını ödemeyi ve 3 yıl men cezasını kabul etmiştir denildi. Halliburton sızıntı faciasındaki suçlamaları kabul eden üçüncü büyük şirket oldu. Daha önce BP ve petrol platformunu işleten TransOcean şirketi suçlamaları kabul etmişti. Liberty Burton petrol faciasına neden olan diğer şirketlerle birlikte medeni hukuk davasıyla da karşı karşıya. Sızıntının nedenlerini ortaya koyacak davanın son yılların en masraflı davası olması bekleniyor. Bozcaada'da halk atık suyun doğrudan denize akıtılmasına tepki gösterdi. Bozcaadalılar 10 yıldır devam eden kanalizasyon sorunu ve doğrudan olarak denize verilen atık su sorunuyla ilgili durumun insan sağlığını tehdit eder hale gelmeye başlaması nedeniyle Bozcaada Belediyesi başta olmak üzere Çanakkale Valiliği ve Bozcaada Kaymakamlığı'na verilmek üzere hazırladıkları dilekçeyi teslim ettiler. Dilekçeyi bir günde 565 kişi imzalayarak destek verdi. Poyraz Limanı Bekçi Bayırı mevkine giden adalılar, kanalizasyondaki atık suların hiçbir işleme tabi tutulmadan denize verildiğini fotoğraf ve videolarla tespit etti. Bozcaadalılar 3 sene önce de konuyla ilgili bir başvuru yapmıştı. 3 yıl önceki başvurudan günümüze kadar hiçbir önlem alınmadığı gibi sorun insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. 2010 yılında Çanakkale Valiliğinden gelen teknik ekipler Bozcaada Belediyesi'nin atık suları hiçbir arıtmaya tabi tutmadan denize verdiğini tutanakla tespit etmişti. O günden bugüne hiçbir önlem alınmaması ve konunun giderek daha da ciddi hal alması nedeniyle Adalıların tekrar hukuki haklarını kullanmaya başlamasına neden oldu. Biyanet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre Uludağ Milli Parkı'nda teleferik hattını uzatmak için yaklaşık 4 bin ağaç kesildi. Doğader ve Bursa Barosu ağaçların kesimine karşı dava açtı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ağaçların yeni teleferiğin Lodos'tan etkilenmemesi için alçaktan geçirilmesi projesi nedeniyle kesildiği bilgisini verirken Doğader yaptığı açıklamada belediyenin kendilerine daha önce teleferiğin yüksek direklerden geçirileceğini ve ağaç kesiminin söz konusu olmayacağını söylediğini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ilk kez 2006'da yeni teleferik projesi adıyla gündeme gelen ancak o dönem sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının itirazları sonucu rafa kaldırılan projeyi anlaşılan habersiz olarak raftan indirmiş ve birden 4000'e yakın ağaç kesilivermiş. Yeşil ve ben yaptım oldudan uzak katılımcı ve demokratik bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.